Celal ve Cemal sıfatlarının beraberce zuhur etmesidir. Buna makamı telvin denilir. Sıbgatullah Üstad-ı Azam biraz ileride bunu beyan eder. B. Bekâ ve temkin kemalinden dolayı kulun o zat-ı şerifi muteaalası vasıtasıyla hem uns hem de heybetin beraberce zuhurudur. Şüphesiz bu makam evvelkinden daha alidir. İmam Rabbani ve birçok nakşibendiğilerin ifadeleri de budur. İhtimal ki burada Üstad-ı Azam, Şeyhül Ekber'in meşrebine meyletmiştir. Şeyh-ül Ekber demiştir ki, Uns, Abd'in kendi kalbinde Hazreti Uluhiyet'in müşahadesinin eseridir. Bu ise Cemalinin Celalidir. Metin Salik'in dönüşünden sonra dört unsura,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 yumuşaklığa ve insanların eziyetlerine tahammül etmeye değiştirilir. Suyun noksanlığı olan nifak başka bir renksizliğe değişir. Şöyle ki Allah Teala'nın boyasıyla boyanmaktan başka hiçbir rengi kalmaz. Doğrusu burada kul Allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklanır. Buna sıbgatullah denilir. Allah boyası. Haşiye 17. Ehlince malum olduğu üzere Hoşgörü ve hoş görünmek renksizliktir. Mesela suyun rengi olmayıp kabının rengini vermesi gibi, insan da bu iki hasletle su gibi olur. Ancak bu nefsin dairesinde olursa nifaktır, gösteriştir, riyadır, şirktir. Aklı selimin ve şeriatin dairesinde tevhid, beşeri hükümleri icra etmek için, muhatabının ayıbını, kusurlarını setrederek rıfku mülayemetle, O'na hoş görünmek, yani dini O'na sevdirmek için olursa, ihlas ve samimiyettir. Hasılı, sıbgatullah, tevhid ve ubudiyetten ibarettir. Mü'min, hak için halktan görünür, onlara hak ve gerçek davaya inandırmak için. Münafıksa, halktan görünür, bir menfaati kazanmak için. Birincisi, Allah Teala'ya ibadet eder. İkincisi, nefsinin hevasına tapar. Müminle gayrimüminin arasındaki fark budur. Metin Onun boyasıyla boyanmak. Şöyle ki bu boyayla boyanan kimseden Cabı hakkın rızasından başka hiçbir şey görülmez. Hatta yanında oturan herkes kemalinden ve cemalinden bir haz bir feyz alır. Çünkü kafirler de dahil olmak üzere, yılanlar ve hatta vahşi hayvanlarda bile cenabı feyadı mutlak, kemaliyet ve cemaliyeti yaratmıştır. Ateş unsurunun noksanlığı ve özelliği olan öfkelenmek ve kendi şahsını sevmek de şeriatın hamiyetine değişir. Hava unsurunun noksanlığı olan kibirlilik ve ibadullaha karşı yükseklik taslama, tevazu'a ve gönül alçaklığına dönüşür. Şöyle ki o, kendi nefsinde kullara ihtiyaçsızlığını hisseder. Ve şeriat cevaz verirse, Kafirin ihtiyacını dahi görür. Herkese hizmet eder. Lakin kendi ihtiyacını Rabbinden başkasına arz etmez. Haşiye 18 Burada tevazu ile kibirlilik de birbirine benzer. Yukarıdaki sıbğatullah ile nifak gibi. Tevazu, kulda bir meziyet ve başkalarından ihtiyaçsızlık olduğu halde gönül alçalmasıdır. Kibirlilik ise kendini bir kula muhtaç görmesi, ve ihtiyacının giderilmesi için boyun eğmesidir. Hasılı kibirlilik, insanın kendisini Allah'a değil, kula muhtaç görmesidir. Tevazu bunun aksidir. Metin Hülasa, alemi emirden olan latifeler makamlarına yükselip, madde alemindeki beş unsurun noksanlık ve istekleri değişince, bedene hakim olan nefs muattal kalır. Hizmetçileri elinden alınan kral gibi. Bu takdirde nefs, nurani ve zulmanilerden hiçbir hizmetçi bulamaz. Nurani olan latifelere yalvarırsa dahi, latifelerden hiçbiri ona itaat etmez. Haliyle ister istemez kendisi de nuranilere ve latifelere tabi olur. İstek ve arzularına boyun eğer. İşte onun boyun eğmesi, radiye ve merdiye makamıdır. Artık nefs bu makamda ikamet eder. Hizmetçilerin hoşuna gelmeyen tüm ahlaklardan yüz çevirir. Şeriatın emrettiği gibi de şehvani arzularını yerine getirir. Mesela tenakehu tekaferu. Evlenin, çoğalın hadisi şerifinin emrini yerine getirmek için evlenir ve kendisinin ve eşinin iffetini korumak niyetiyle temasta bulunur. Beşeri ihtiyaçlarını giderir. Hem mesela Şehvet ve lezzet için değil, taat ve ibadete güç bulmak için yer, içer ve uyur. Hülasa, her hal ve hareketini hayırlı niyet ve şeriatın gereğince icra eder. Böylece nefs, iştiyak ve arzularını şeriata göre yaptığı için, nurani olan latifeler emrine girerler ve hizmetçi olurlar. Bu makama ric'iyet yani dönüş makamı denilir.